Kocadere köyünde büyük bir sargı yeri kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Adıyamanlı, kimi Gürünlü, kimi Halep'li, çok sayıda yaralı getiriliyor. Bunlardan biri Lapseki'nin Beybaş köyündendir ve yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanının elbisesine yapışıyor nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından ölme ihtimalim çok fazla ben bir pusula yazdım arkadaşıma ulaştırım tekrar derin nefes alıp defalarca yutgulur ben ben köylüm lapsekili İbrahim on başından bir mecid borç aldırdım kendisini göremedim ''Belki ölürüm, ölürsem söyleyin, hakkını helal etsin.'' ''Sen merak etme evladım.'' der komutanı. Kanıyla kırmızıya boyanmış anlını eliyle okşar. Ve az sonra komutanının kollarında şehit olur ve son sözü de ''Söyleyin hakkını helal etsin.'' olur. Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralar getirilir. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılmadan şehit düşer. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, küngeler komutana ulaştırılır. İşte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar, hıçkırarak okur. Ve olduğu yere yıkılı kalır. Ellerini yüzüne kapatır. Ne titremesine ne de gözyaşlarına engel olamaz. Ben Beybaş köyünden arkadaşım Halil'e bir mecid borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem, arkadaşıma söyleyin, ben hakkımı helal ettim.